cemali görmeyi nasip etsin. Kimi yüzlerin ağırıp, kimi yüzlerin kararacağı bir yerde Allah yüzü ağıranlardan eylesin. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayan, sadece Allah'tan korkanlardan eylesin. Evet kardeşler, sizlere geçen hafta bayanlara diyorum, çocuk eğitimiyle alakalı bir ders yapmıştık. Bu hafta ise inşallah ona devam edeceğimi söyledim. Evet. Sesim net geliyor Hidayete erdiren de hidayete erense ancak Allah'ın hidayete erdirmesiyle hidayete erendir kardeşlerim. Hidayete erdiren Allah'tır. Hidayete eren ise Allah'ın hidayete erdirdiği kimsedir. Geçen hafta her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine de doğar dedik. Ve ana baba ne ise çocuğunu ne yapar? O şekilde terbiye etmeye, kendi dinini empoze etmeye çalışır dedik. Ve sohbetin sonunda da haftaya namaz eğitimiyle devam edeceğiz dedik. Ama namazdan önce bazı şeyleri de hatırlatmak gerekir. Aleyküm selamlar. Hatırl. Hoş geldiniz. Kardeşlerim, her baba, her anne kesin olarak bilip inanmalıdır ki hidayete erdiren Allah'tır. Kendilerinin ve çocuğun iyiliği için yaptıkları ise kişinin sadece hidayetin sebeplerine sarılması ve Allah'ın çocuklara karşı onlara gerekli kıldığı görevleri yerine getirmekten ibarettir. Bunun ötesine gelince o Allah'a aittir. Çünkü o dilediğini hidayete erdirir, dilediğini de dalalete düşürür. Bize düşen Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. O kimi saptırmışsa, o kimi dalalete düşürmüşse onu ondan başkası ne yapamaz? Hidayete erdiremez. Onun için Rabb'ımıza burada dua edelim. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabb'im, kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl. Ey kalpleri halden hale döndüren Rabb'im, kalplerimizi itaatına yönlendir. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabb'im, bizler için nesillerimizi yararlı hale kıl, getir. Bize eşlerimizden, zürriyetlerimizden göz aydınlığı bahşet. Ve bizi takva sahiplerine önder kıl diye dua edelim. Amin Ya Rabbi. Biliyorsunuz kardeşlerim, peygamberler dahi bir kimseye hidayet erdirme gücüne sahip değildir. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talibe amcacığım bir kelime söyle de onunla sana yardım edeceğimi umuyorum diyor. Ebu Talip Allah'a karşı gelmişti. La ilahe illallah kelimesini söylemedi kardeşlerim. Ve vefat edince, ölünce Allah Resulü Aleyhisselatü ve vallahi alıkonulmadığım sürece amcam için tövbe istifara devam edeceğim demiştir. Ama Allah Azze ve Celle peygamberde iman edenlerde yakınları da olsalar cehennemlik oldukları belli olduktan sonra müşriklere mağfiret dileyemezler ayet inmiştir. Yani tövbe 113. Evet kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Nuh Aleyhisselam'a bakın. Oğluna ısrar etmiştir. Yay yavrucuğum, sen de bizimle gemiye bin. Kafirler guruhundan olma demiştir. Fakat çocuk imanı seçmemiştir. Allah bu çocuk için hidayet dilememiştir. O çocuk ne demiştir? Ben beni sudan koruyacak dağa çıkarım deyip babasını dinlememiştir. Ve Nuh Aleyhisselam'ın şefkat duyguları kabarmış. Ey Rabbim şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadinse elbette haktır demiştir. Allah Azze ve Celle ey Nuh o asla senin ailenden değil çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde bilgin olmayan bir şey benden isteme demiştir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam'ın babası da aynı şekildeydi. Babasına ey babacığım işitmeyen, görmeyen, sana hiçbir faydası olmayan şeylere mi ibadet ediyorsun? Ey babacığım sana hakkında ilim olmayan bir şeyle ibadet ediyorsun demiştir. Ama babası kendisini ne yapmıştır? Taşlamıştır. Rabbim bizlere hayır versin, anlayış versin kardeşler. Hidayeti veren Allah'tır. Bize gelen nedir? Hidayeti vermesi için Allah'a dua etmektir. Bunu böyle bilip, böyle iman etmemiz gerekir kardeşlerim. Allah'ın hidayeti erdirdiği gerçek korumanın da Allah'ın koruması olduğunu bilmemiz gerekir. Ve zürriyetimizi bizim için bereketli kılması onları istenmeyen kötü durumlardan, insan ve cin şeytanlardan koruyup esirgemesi için Allah'a dua etmemiz gerekir. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında Rabbimiz bize eşlerimizden ve zürriyetlerimizden bir göz aydınlığı ver ve bizi takva sahiplerine önder kıl diye ne yapmıştır? Ayet öğretmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Çocuklarına hep dua etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep sahabe çocuklarına ne yapmıştır? Dua etmiştir. Beddua etmeyi ne yapmıştır? Yasaklamıştır kardeşlerim. Hatta devesine bile lanet eden birisini ne yapmıştır? Onun hoşuna söyleyin. Talanını söksün. Devesini serbest bıraksın. Çünkü o ne yaptı? lanetlendi demiştir. Kardeşlerim, baba ve annenin iyi olmalarının ve hayırlı davranışlarının, çocuklarının iyi olmalarında hem dünya hem de ahiret menfaatlerinde büyük etkisi vardır. Ama aynı şekilde baba ve ananın kötü, zararlı davranışları ise çocuk eğitiminde çok kötü bir etkisi vardır hem iyi hem de kötü etkiler vardır hayırlı davranışlarının bereketi ve bundan dolayı Allah'ın onlara mükafatı vardır aynı şekilde kötü davranışların da bereketsizliği vardır Allah'ın bu davranışlarda bulunan kimseden intikam alması ve bu kötü davranışlardan dolayı onu cezalandırması vardır Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Bakın Kur'an'ı güzel okuduğumuzda Keyif suresinde o iki yetim çocuğun halini düşünün. Anne ve babaları salih insanlar çocukları ufak yaşta ölüyorlar. Salih kul huzur duvarı örüyor. Ne diyor? Bu duvarın diyor altında hazine var. Çocuklar küçük büyüyünce Buraya gelecekler ve bunu bulacaklar. Sermaye olacak diyor. Aynı kıssada salih kul karşıya geçiyor. Sahilde oynamakta olan çocuklardan birinin ne yapıyor? Kafasını koparıyor. Anne babaları salihlerdendi. Bu çocuk onların amelini bozacaktı diyor. Bakın bizim bilmediğimiz neler var neler kardeşlerim. Burada bizim dikkat etmemiz gereken ana ve baba olarak hal, gidişat, amel, ağzımızdan çıkan bir söz, yediğimiz bir lokma, bunların hepsine çok çok ne yapmamız, dikkat etmemiz gerekir kardeşlerim. Biz nereden bileceğiz? O duvarın altında bir hazine var. Ve bu hazine, o büyümekte olan çocuklara sermaye olacak. Biz ne biliriz o salih sahilde oynayan çocukların içindeki bir tanesinin doğuştan da kafir, kafir ruhlu olduğunu ve anne ve babasının amellerini heder edeceğini. Öyleyse kardeşlerim okumuş olduğumuz ayetler Resulullah'ın nasihatleri bizlere fayda verecek. Belli bir saati geçirelim, bir araya gelelim, haftalık bir sohbet edelim manasında olmayacak. Demek ki anne baba Allah'a karşı takvalı olacak. Doğru sözlü olacak. Ve bunda da samimi ihlaslı olacak ki Allah Azze ve Celle de onların hakkını koruyacak. Geçen hafta Allah Resulü Aleyhisselatü terkisinde giden İbn Abbas'a öğrettiği sözleri hatırlıyor musunuz? Ey delikanlı kulağını aç da iyi dinle sana bazı kelimeler öğreteceğim dedi. Sen Allah'ın hakkını koruyup gözetirsen Allah da senin hakkını her yerde korur, gözetir diyor. Evet kardeşlerim. Rabbim bize hayır versin. Allah'ın rızasını kazanma amacıyla hareket eden insanlardan eylesin bizleri. Ana baba yiyecekte, içecekte, giyecekte helal olmaya olmasına çok dikkat etmelidir. Allah'a tertemiz ellerle, arındırılmış bir nefisle dua edip ve Allah da çocuklarına yaptığı bu duayı kabul etsin. Kendileri için mübarek olsun. Rabb'im bizleri de neslimizi de arındırsın kardeşlerim. Evet. Çocuklarımızı Kur'an okumaya teşvik edersek, çocuklarımızı kelimeyi tevhidi öğreterek ona yoğunlaştırırsak bu aynı şekilde çocukları ne yapacaktır? Hayra teşvik edecektir. Unutmayalım ki kardeşlerin en güzel örnek kişinin yasakladığı kötülüğü kendisinin işlememesidir. Sözümü tekrarlıyorum. Başkasını yasakladığın kötülüğü kendin işleme. Çocuklarını alıkoyduğun ahlakı bir kötülüğü kendin işleme senin için de büyük bir ayıptır. Onları yalandan sakındıracaksın. Sonra bir kimse kapına gelecek seni sorduğunda çocuğuna ona babam yok diyeceksin. Çocukların Anne ve babanın çocukların önünde söylediği söz, onları aynı şekilde yalana teşviktir. Sen evde hanımına çocuklarına bağırırken, yüksek sesle konuşurken, onlara hakaret ederken, çocuğuna yavrucum sesini fazla yükseltme, çünkü seslerin en çirkini eşeklerin, merkeplerin sesidir diye eğitim yaparsan, Çocuk iki arada bir derede kalır. Yine çağımızın en büyük hastalıklarından sigara illetine bulaşan ve bu günahı işleyen birisi sen sigara içip harama baktığın halde çocuğunu sigara içmekten, harama bakmaktan nasıl alıkoyacaksın? Sen çocuğuna yavrum sigara içme dediğin zaman o da sana niye baba? sen içtiğin halde niye cevap, neden bana içme diyorsun dediğinde, ona cevap bulamayacaksın. Çünkü Rabbimiz, ey iman edenler, yapmayacağınız şeylerin için söylüyorsunuz demiştir. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ana babanın salih amelleri, İnsanlar taraftan çocukların güzellikle övülmelerine kötü davranışlar ise çocukların ayıplanmaları, azarlanmaları hatta suçlanmalarına yol açar. Bütün bu durumlarda çocuğun psikolojisini etkiler. Öyleyse bize düşen çocukların ayıplanacakları bir lekeye sebep olmamaktır. Eğer çocuklarımız bir şeyle ayıplanıyorsa lekeleniyorsa bunun tek suçlusu sizsiniz. Hiç kızmaya gerek yok. Oturup nerede hata yaptık? Bunun bir muhasebesini yapmamız gerekir. Evet kardeşlerim. Nasıl ki çocuğa senin baban hırsızdır, senin baban ahlaksızdır, işte baban sahtekardır, annen şöyledir, baban böyledir denmesi çocuğu çok rahatsız eder, psikolojisini bozarsa aynı şekilde çocuğunuza da bu sözlerin falanın çocuğu, filanın çocuğu denmesi de sizi üzersin. Bütün bunlar bizim farkında olmadan çocuklarımızın psikolojisini rahatsız etme, psikolojisini bozduğumuz bilerek bilmeyerek işlediğimiz günahlardır kardeşlerim. Ama aynı çocuğa, senin baban salihlerdendir, alimlerdendir, senin baban kahramandır, senin baban insanların içinde devamlı iyilik yapandır, tevhidi öğretendir gibi sözler söylense, o çocuğun anında psikolojisi ne yapar? Değişir, ruhaniyeti değişir ve o çocukta olumlu bir şeyler ne yapar? Uyanır. Öyleyse kardeşlerim hal ve hareketlerimize çok dikkat edelim. Ana babanın işlediği rezillikler sebebiyle insanların ayıplayıp kötü lakaplar taktığını duyan çocuk yıkılır, çöküntüye uğrar, çileden çıkar. Rabbim bizlere hayır versin, hayır işleyen, hayırlı insanlardan eylesin kardeşlerim. Unutmayalım ki eğer çocuklarımız salih olursa, bunlar bizim iyiliğimizi de artırır. Sonra, kabirde, üç şey müstesna, amel defteri kapanır diyor. Bunlardan birisi de unutmayalım ki, salih evlattır kardeşlerim. Rabbim bunu anlayanlardan eylesin, hayatına geçirenlerden eylesin. Demek ki hidayet veren de, Hidayete erdirende kimmiş? Allah'mış. Öyleyse biz çocuklarımıza neyi emredersek emredelim, sevdirme yolunu ne yapacağız? Tercih edeceğiz. Evet, çocuklarımıza namazı telkin etme safhasına gelince, ana baba çocuğuna sağını solunu öğrendiği zaman, kendileriyle birlikte namaz kılmasını telkin etmekten işe başlamalıdır kardeşlerim. Bunu da asla bırakmamalıdır. Çocuk ne zaman namaza kalkar? Ne zaman öğretme safhası başlar? Yedi yaşına vardığı zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuğunuza namazı öğretiniz. On yaşında da kılmadığı takdirde ona yaptırım uygulayınız diyor. Evet. Bakın Musab bin Umeyr'in hayatını hiç okudunuz mu? Hatırlıyor musunuz? Musab çok zengin bir ailenin çocuğu. İman edince ailesi ne yapıyor? Ne kadar ona verdiği servet varsa kısıyor, kesiyor. Diyor ki nasıl olsa Musab hiç fakirlik çekmedi, hiç açlık çekmedi, hiç kötü elbise giymedi. Ne yapar? Bunlara dayanamaz, geri bizim yanımıza döner. Biz de bu beladan kurtuluruz diyorlar. Yani herkesin uyguladığı bir şey var. Allah Resulü ve Vesselam bizzat kendisi namaz konusunda muhtaç olduğu bilgileri çocuklara öğretirdi. Hasan diyor ki Allah ondan razı olsun aleyhissalatü vesselamın torunu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ritirde söyleyeceğim dua cümlelerini bana şöyle öğretti. Allah'ım hidayete ilettikten içerisinde beni de hidayet et. Afiyet verdiklerin arasında bana da afiyet ver. Gözettiklerin içinde beni de gözet. Verdiği şeylerden benim için bereketli kıl takdir buyurduğun şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz sen takdir edersin. Senin takdirine karşı gelinmez. Sana hükmedinemez. Senin sevip gözettiğini kimse zelil etmez. Rabbim, senin hayır ve ihsanın boldur. Sen zatına layık olmayan şeylerden münezzehsin. Bana diyor, dedem böyle öğretti. Yine Allah Resulü'ne bakıyorsunuz aleyhissalatü vesselam'a Çocukların yanlışını düzeltirdi kardeşlerim. Ümmü Selem annemiz diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adı Eflah olan bir çocuğu gördü. Secdeye vardığında çocuk üflüyordu. Yani alnı toz olmasın diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona ey Eflah yüzünü toprağa koy üfleme demiştir. Bakın Ebu Mahzur'a anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Çok önemli bir kıssa. Burayı dikkatli dinleyin. Biz diyor on delikanı, delikanlı Allah Resulü'nün yanına geldik. Allah Resulü bize insanların en sevimsiziydi. Dikkat edin bakın. En sevimsiziydi. Derken onlar ezan okudu. Onlarla alay etmek için biz de ezan okumaya başladık. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu gençleri bana getirin dedi. Sonra da ezan okuyun dedi. Gençler ezan okudular. Ben de onlardan biriydim diyor. Aleyhisselatü Vesselam şu sesini işittiğim delikanlı ne kadar güzel. Sen git Mekkelilere ezan oku dediğinde ve gencin kakülünü sıvazladı ve ezanı okumasını şöyle okumasını söyle dedi ve tuttu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Mahzura'ya ezanı kendi kendi kendi diliyle ne yaptı öğretti. Ve Ebu Mahzura diyor ki vallahi diyor ona karşı diyor çeyim gitti ve artık diyor o dünyanın en sevimli insan olarak gözüme gelmeye başladı diyor. Evet kardeşlerim, Allah Resulü ve Vesselam çocukların psikolojisini çok iyi analiz eder ve onların kalbini kazanmaya çalışırdı. Yine Allah Resulü ve Vesselam her namazdan önce bir konuşma yapacak olsa, şöyle bakar, çocukların safın en sonunda olmalarını isterdi. Çünkü büyüklerine bakarak namazı ne yapacaklar? öğrenecektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İbni Mesud anlatıyor namazda bizim omuzlarımıza dokunur, düzgün durun. Karışık durmayın. Kalplerinizde karışmasın derdi diyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazda biliyorsunuz çocuklar çok meraklıdır. Sağa sola bakmayı çok sever. Onlara namazda sağa sola bakmayın diye öğütlerdi. Bu da namazın hüküm ve keyfiyetini öğretmeye verilen önemi gösterir kardeşlerim. Yani çocuğunuza sadece namaz kıl deyip bırakmayacaksınız. Onlara ahkamını, keyfiyetini, hükümlerini bir bir ne yapacaksınız? Talim ettireceksiniz. Enes diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bir gün şöyle buyurdu. Yavrucuğun namazda sağa sola bakmaktan sakın. Çünkü namazda sağa sola sola bakmak helak olma sebebidir. Mutlaka yapman gerekiyorsa bari farz olan namazda yapma. Nafilede yap demiştir. Evet. Sahabe Allah onlardan razı olsun dini bizzat böyle öğretmiştir kardeşlerim. bakın Ali Allah kendisinden razı olsun Hüseyin'i çağırır abdest almayı ona öğretir konu hakkında sorduklarına cevap verirdi ki Hüseyin diyor ki babam Ali benden abdest suyu istedi ben de ona götürdüm abdest almaya başladı abdest suyuna sokmadan önce ellerini üç defa yıkadı Sonra üç defa ağzına, üç defa burnuna su verdi. Sonra bunları çıkarttı. Sonra üç defa yüzünü yıkadı. Sonra sırayla sağ ve sol kolunu dirseklere kadar üçer defa yıkadı. Sonra başını ta ensesine kadar mesetti. Sonra sırayla sağ ve sol ayağını topuklara kadar yıkadı. Sonra ayağa kalktı. Suyu bana verdidi. Ben de içinde abdestten arta kalan olan su kabını verdim. O da ayaktayken içti ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest suyunu ayakta içti ve dua etti demiştir. Bakın çocuğuna abdesti Ali böyle öğretmiştir. Çocuğumuz bakarak değil, hem bakarak hem duyarak öğrenmelidir görsel olarak kardeşlerim. Büyüğün nasıl abdest aldığını gören bir çocuk daha kolay öğrenir. Doğru ve sağlıklı olarak onu tatbik eder. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua ederken Allah'ın cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, dünya fitnesinden, kabir azabından sana sığınırım demiştir. Bunu da çocuklara öğretiyor kardeşlerim. O çocuk bunları duyarak ne yapıyor? Bu kelimeler üzerinde yoğunlaşarak Duyguları da, kendi de, fikirleri de ne yapıyor? Büyümeye başlıyor. Abdullah İbni Mesud, ana babalara yaptığı şu nasihata bakın. Namaz hususunda çocuklarınıza göz kulak olun, onlara iyiliğe alıştırın, çünkü iyilik bir alışkanlıktır demiştir. Kötülük de, o da bir alışkanlıktır kardeşlerim. Evet, namazı emrettik onun terk edilmesinden dolayı cezalandırma safhası nasıl olmalıdır? Siz yanlış yapılan bir şeyde çocuğunuza hemen ceza verirsiniz değil mi? Dediğinizi yapmadığınızda, kırık bir not aldığında, üstünü başını kirlettiğinde, yapma dediğini yaptığında veya sizi kızdırdığında peki 10 yaşına geldiğinde namazı kılmadığında onu cezalandırın, hafifçe dövün diyor. Ne yapıyorsunuz kardeşlerim? Bakın bu safa, yani çocuğun 10 yaşına girdiği safa, bu durumda çocuk namazı eksik kıldığında, gevşeklik, tembellik gösterdiğinde, şeytanın yoluna uymakla, kendisine yazık ettiğinde, Dinin hükmünü yerine getirmediğinde onu uslandırmak için ana babanın dövmesi caiz olur diyor din. Çünkü bu merhale asıl olan çocuğun Allah'ın emrine itaat etmesidir. Zira doğuştan gelen fıtri bir özellik devam etmekte. Şeytanın etkisi oldukça zayıflamış. Böyle olunca çocuğun namaz kılmaması şeytanın artık yavaş yavaş çocuk üzerinde kurmak istediği baskıyı artırır. İşte bundan dolayı nebevi tedaviye yani dayağa ihtiyaç vardır kardeşlerim. Demek ki dayak sebebini anlatmakta ve Allah Resulü Aleyhisselatü bu hadisini çocuğa okumakta bir sakınca yok. Yedi yaşındayken çocuklarınıza namaz kılmayı emredin, on yaşındayken kılmadıkları takdirde onları ne yapın? Dövün, yataklarını ayırın diyor. Evet, demek ki kardeşlerim çocuğun on yaşına gelmesi, buluğa ermesi, buluğa ermeye yaklaşması ve namazın emredilmesi üzerinde de titizlikle durulması gerekir. Çocuğa emredilecek. Çünkü namaz İslam'ın şiaridir, sembollerindendir. Ve namazdan sorumludur kılmaya zorlanmalıdır. Çocuk istese de istemese de zoruna gitse de gitmese de bu durum değişmez. Çünkü namazın hükmü bellidir. Hükmü diğer yapılacak işlerin hükmü gibi değildir kardeşlerim. On yaş söz konusu ise ve bunda yaptırım yapılması gerekiyorsa yapmamız gerekiyor kardeşlerim. Yapılan her ihmal artık çocuğun dininden uzaklaşmasına sebep olacak. E gavuru dışarıda aramayacaksın artık. Vay namaz kılmayanın hükmü şuydu buydu veya İslam'dan çıkar mı çıkmaz mı hükmünü biliyor mu bilmiyor mu bunu kendi çocuklarına onların amellerine bir bakmanız gerekir. Yani ateş evde yanıyorsa önce o yangını evde bir söndürmek gerekir. Evde sönmeyen bir yangın dışarıya alev alev ne yapacak? Püskürecektir. Dışarıdakini söndüreyim de içeridekini sonra söndürürüm diyene herkes ahmak der değil mi? Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Çocukları cuma namazına alıştırmak gerekir. Bulu uçağına girdiğinde cumayı kılmaya alışmış vaziyete gelir. Hutbe dinlerken etkilenir. Çünkü çocuğun fıtratı iman, ilim hadisleri peygamberin siretini almaya oldukça müsaittir. Ve çocuğun sosyal yönü gelişmeye başlar. Müslüman bir topluluğun arasına girmek suretiyle bu sefer Müslüman topluluğun karşı bir ülfet başlar. Çocuk babasının dost ve yakınlarını tanımaya başlar ve mutlaka tanımalıdırlar. Evet kardeşlerim Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine cumaya alıştırılan çocuk ruh ve iman bakımından güç ve destekli olur. Çocukluğu bir yana büyüdüğünde kendisi üzerinde etkili olacak ümmetin alimleri ve davetçilerini de tanır. Cuma namazı sayesinde bütün unsurlarıyla inancı, ibadeti, sosyallaşmayı, duygusallığı, ilmi, sağlığı, birçok şahsiyet yapısı, yapısı yapar? Topluma, toplu ibadetlerde devam etmesiyle kazanır. Bakın, İbn Abbas diyor ki bir gün diyor ben teyzem Meymune'nin yanında gecelemiştim. O gece Allah Resulü onun yanındaydı. Peygamber aleyhisselam gece uyudu, kalktı ve nafile namaz kıldı diyor. Bakın gece namazı çocuğun üzerinde ne kadar etkili. Önemli bir örnek. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın kıldığı İbn Abbas'ın hoşuna gidiyor. Hemen gece geliyor soluna duruyor. Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem kulağından tutuyor. Sağ tarafına durduruyor. Biz cemaatin iki kişi olduğunda imama uyanın nerede duracağını bakın bu rivayetten öğreniyoruz. Allah bizlere hayır versin. Çocuklarımızı hem fazlara hem cemaat olan ibadetlere hem de Nafilelere ne yapma? Alıştırmak zorundayız. Çocukları bayram namazına götürmemiz gerekir. Kardeşlerim, çocuğun camiye götürülmesi ona birçok şeyi ne yapar? Hayrı öğrenmesine, hayra girmesine sebep olur. Cami ve mescitler birbirini takip eden nesiller tarafından inşa edilen Allah'ın köşkleridir. Bunlar kendilerini Allah'a adayan, onun yolunda yürüyen, peygamberin izinden giden nesiller için kaynaktır. Ve kaynak olmaya da devam edecektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her vaktini camide kılmıştır ve herkesi camiye, namaza gitmeye emretmiştir. Bizler buraları terk ede terk ede değişik inançlara, fikirlere sahip ola, ola fareler gibi köşe bucak camiden kaça kaça hele dört tane küçük yeri çevirip oraları mescit yapıp kendileriyle yetinmeye çalışanlara soralım İslam dini böyle mi olmaya emrediyor. Allah Resulü böyle mi yapmış? Öyle sapık, zavallı, kişiliksiz insanlar var ki kendilerine küçücük yer yapmışlar ve oralarda cumalar kılıyorlar, kendileriyle avunuyorlar. Sonra oturup bacak bacak üstüne her türlü küfrü işliyorlar, günah işliyorlar. Sigara içiyorlar, lalı balı konuşuyorlar, mala konuşuyorlar, çıkıp bir de cuma kılıyorlar. Nelerini ıslah ediyorlar? Ama meydanlara, bütün insanların toplandığı mescitlere gidilse, Allah Resulü ve Vesselam'ın yaptığı gibi yapılsa, orada çocuklarımız da, kendimiz de hayırdan başka bir şey elde etmeyiz kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırması. Çocuklar cami adabını aileleriyle, anne babalarıyla giderek öğrenecek. Bakın sahabe kadınlarına hemen hemen bütün sureleri cemaate giderek öğrenmişler. Çocukları da aynı şekilde. Bugün Müslüman diyen, Müslümanım diyen kadın, kocası gitmiyor ki kendi camiye gitsin. Var mı kadınlardan camiye giden? Yok. Doğruduruz cemaatle nasıl namaz kılınız? Kadınlar bilmiyor ki kız çocukları bilsin. Öyleyse bu ölen, yitirilen sünnetleri bizler ne yapacağız? Dirilteceğiz kardeşler. Yapmadığımız bir şeyi elbette çocuklarımız da yapmayacak. Öğrenmediğimiz doğruları çocuklarımız da ne yapmayacak? Öğrenemeyecek. Ama bir yerlerde toplayacak, toplanacaklar. Nerede çalgı, nerede düğün, nerede çengi oynama bir bakacaksınız ki çocuklarınız en önde, en başta halayda veyahut başka bir yerde. Ama o çocukların en en safta düzgün bir şekilde saflara durup Allah'ın önünde kul olmasını istemez misiniz? Eğer istiyorsanız o zaman çocuklarınızı ne yapacaksınız? Hayra alıştıracaksınız. Cami adabını öğreteceksiniz. Camiye nasıl gidilir? İçeride nasıl durulur? Bunu öğreteceksiniz kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Cemaatle kılınan namazda çocuklar saf düzenini bilmeli. Nerede nasıl duracağını öğrenmeli. Ve namaza ilk defa geldiyse gülüp sağa sola bakıp da büyüklerin namazını ifsad etmemelidir. Evet. Ama gide gele ne yapacak? Öğrenecek. Kardeşlerim, çocuğun cami ile irtibatının sağlanmasında büyük önem vardır. Ve çok sağlam bir düşüncedir. Bu küçücük beyinleri, yani tomurcukları yeni yetişen çocukları Kötülükten kurtarmaktan başka bir çare değildir. Şöyle bir tarihe bir bakın. Çocuklar camide yetiştiğinde destan yazmışlar. Camiyi terk edip sokakta büyüdüklerindeyse falan etmişler. Bütün değerler iflas etmiş kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Allah'ın bize emanet ettiği şu dini koruyan, kollayan İnsanlardan eylesin. Allah bizlere yardım etsin. Çocuklarımızı da Allah'ın dinine yardım eden insanlardan eylesin. Ama unutmayalım ki kardeşlerim çocuklarımız bizden inanç, amel, ahlaka dair, dini görevlere dair ne varsa düzgün almalı. Ki kalpler hayra müsait, yatkın hale gelsin şerrin yaklaşamadığı bir kalp olsun. Nasihat ve irşat edildiğinde kulağını uzatan şer, kötü söz, günah söz olduğunda uzak duranlardan eylesin kardeşler. Namazın çocuk üzerinde çok büyük etkisi vardır. Namazı alıştıracağız, cemaate alıştıracağız, çocuğumuzun ruhaniyetinde Değişiklik olmasına ve hayra gitmesine dikkat edeceğiz. Bir orucu ele alın kardeşlerim. Ruhi bedeni bir ibadet. Geçen hafta da dediğim gibi çocuğunuzu oruca alıştırdığınızda hiç farkına varmadan çocuğun akşam ezanının saatine hassas olduğunu göreceksiniz dedim. Belki hiç fark etmiyorsunuz ama o çocuk açlıktan kurtulmak için ezanın saatine muhtaç olduğunu biliyor. Önce bunu idrak ediyor. O çocuğa ezanın ne olduğunu öğretin. Kelimelerin neden öyle olduğunu anlatın. Ve namazın ne kadar değerli olduğunu anlatın kardeşlerim. Oruçla çocuk hakikati, ihlası öğrenir. Gizli yerde İlahi mürakebenin farkına varır. Aşlığa rağmen yemekten, susuzluğa rağmen su içmekten uzak kalmak suretiyle çocuğun iradesi yine oruçla eğitilmiş olur. Ayrıca oruç, çocuğun arzu ve isteklerinin frenlemesinde de rol oynar kardeşlerim. Çünkü çocuklar çok sabırsızdır oruç çocuğa sabır ve dayanma duygusunu verir. Güçlendirir. Sahabe Allah onlardan razı olsun çocuklarını oruç ibadetiyle ne eğitmiştir. Allah kendisinden razı olsun. İmam Bukhari sahihinde kardeşlerin çocukların orucu şeklinde bir bab başlığı açmıştır. Ve Ömer'in Ramazan'da bir sarhoş için söylediği Yazıklar olsun sana. Oysa bizim çocuklarımız uruş tutmaktadır sözünü nakletmiştir. Ve o sarhoş olanı dövmüştür. Yani bizim çocuklarımız bile uruş tutuyor. Sen orucu bırak bir de Ramazan'da içki içmişsin diye ona ne yapmıştır? Hat uygulamıştır. Evet. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayırmasın. Rabbim sahabemin oruç esnasında teselli bulmaları ve gündüzün uzunluğunu hissetmemeleri için Allah onlardan razı olsun. Çocuklarına oyuncak hazırladıklarını görüyoruz. Bu da çocukların orucuna gösterdikleri önemi gösteriyor kardeşlerim. Evet. Rabbim bize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hacca bakıyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a çocuklara haç var mı diye soruyorlar. Evet diyor. Sana da eci var. Biliyorsunuz bunlar namaz, oruç, haç, zekat. Bunlar İslam'ın temel binalarıdır. Olmazsa olmazlarıdır. Çocuklarımıza sadece bunların kelimesini öğreterek geçmeyelim kardeşlerim. Düşünün namaz, haç, oruç çocuktan düştü diye, farz değil diye, daha üzerine farz olmadı diye bu ibadetlerden uzak tutmak gerekmez. Çocuk hac ibadetin yerine getirdiği zaman bu ona göre nafil olur. Haç, namaz, oruç gibi Çocuğu ibadetlere alıştırır. Böylece kendisiyle Allah arasında bağlantı kurulmuş olur. Ve bunun sonrası dönem için çocuk artık hazırdır. Artık tecrübe alışkanlık kazandığı için bu dönemde kendisinde ibadetler ne yapmayacak? Zor gelmeyecek. Artık lezzet alacak. Allah bizlere hayır versin. Çocuğun ruhaniyetini bilin, bilenlerden eylesin kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kızının kolunda kalın iki tane altın bilezik görüyor. Kadına bunun zekatını veriyor musun diyor. Kadın hayır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü Allah'ın Onların yerine sana ateşten iki tane bilezik takması hoşuna gider mi deyince kadın hemen onları çıkarıp peygambere uzatmış ve bunlar Allah ve Resulüne aittir demiştir. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Çocuklarımıza zekatın ne olduğunu, sadakanın, fitrinin ne olduğunu öğretmemiz gerekir. Haramın, helalın ne olduğunu öğretmemiz ve üzerinde hassasiyetle durmamız gerekir. Çocukların sosyal yapısıyla, sosyal ortamda onun büyükleriyle, yaşıtlarıyla, arkadaş çevresiyle olan davranış ve biçimlerini gelişmesine biz yön vermeliyiz. Görgü kurallarına biz dikkat ederek öğretmeliyiz. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Çocukların her şey ile ilgilenir, onların yanına uğrar, onlara selam verirdi. Ve çocuğun büyüklerin ilim ve sohbet meclisine götürülmesini emrederdi. Ve çocuklar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilim ve sohbet meclisinde hep hazırlardı. Babaları onların elinden tutar, o güzel toplantılara getirirdi. İşte oğlunu Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine getiren Hazreti Ömer oğlu Abdullah'a anlatıyor. Allah Resulü bana bir ağaç söyleyin. O ağaç Müslüman misali olsun. Rabbunun izniyle her zaman meyvasını versin ve yaprağa dökülmesin demişti. İmam Bukhari naklediyor. Diyor ki Abdullah vallahi diyor benim içimden onun hurma ağacı olduğu geçti ama onu söylemekten çekindim çünkü Ebu Bekir babam Ömer sahabenin büyükleri vardı o büyükler söylemedi diye ben söylemeye kendimi ne yaptım utandım diyor sonra babasıyla dışarıya çıktığında babasına diyor ki babacığım benim aklıma diyor hurma ağacı olduğu gelmişti ama demedim diyor peki onu söylemene engel neydi Keşke söyleseydin dediğinde baktım sen Ebu Bekir bir şey demediniz. Ben de konuşmaktan çekildim haya ettim demiştir. Evet kardeşlerim. Allah çocuklarımıza böyle haya edep versin, ahlak versin. Çocuklar ilim meclisine gide gide ne yapacak? Ahlak öğrenecek. Edep öğrenecek. Sağını solunu yaşıtlarını öğrenecek. Oturmayı kalkmayı hizmet etmeyi öğrenecek. Şimdi bakın, sohbet meclislerinin adabını bilmeyen hala büyükler, babalar, anneler var. Küçük olduğu halde oturup büyüklerden hizmet, et, hizmet bekleyenler var. Hep benle hizmet edeceğim deyip kenarıya çekilip oturanlar var. Halbuki küçük büyüğe hizmet etmeli. Hizmet etmekten yüksünmemeli. Arkasından gelen nesil onu gör. Yapar mı? O da yapmaz. Onun için herkes büyüğünü, küçüğünü bilmeli. Edebini, hayasını ne yapmalı? Bilmeli. Bakın burada İbn Ömer onun hurma ağacı olduğunu bildiği halde ne yapmıyor? Söylemiyor. Bizse bir şey bilsek dokuz köye duyururuz. Ben bunu biliyorum, ben bunu biliyorum diye yerinde ne yapamayız? Duramayız. Demek ki bilmek ve bildiğini söylemek, söylememek demek ki çok farklı şeyler. Allah bizlere İslam'ı şuur versin. İslam'ı şuuru artıranlardan eylesin kardeşlerim. Çocuklarımızı sorumluluk sahibi yapabilmek için onlara görevler vermemiz gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman çocuklara önemli görevler vermiş ve onlara sorumluluk bilincini öğretmiştir. Enes'i bir yere göndermiş ve bunu kimseye söyleme dediğinde annesi Enes'e bugün ne yaptın? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaptığını kimseye söyleme dedi anneciğim dediğinde öyleyse Allah Resulü'nün sırrını ifşa etme demiş ve Enes ufacık bir çocuk olduğu halde anasına dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kimseye deme dediğini ne yapmamıştır dememiştir ve annesi de ona üsteliyerek de ben de öğreneyim diye baskı yapıp çocuğun fıtratını ne yapmamış bozmamıştır. Çocuklarımızı sır tutmaya ne yapacağız? Alıştıracağız. Çocuğu selamı alıştıracağız. Selam vermeye alıştıracağız. Çünkü selam Müslümanlar arasında bir dirliktir, birliktir, huzurdur, canlılıktır kardeşlerim. Çocuk çeşitli seviyelerdeki insanlarla karşılaşacak ve insanlarla beraber yapılacağı konuşmanın anahtarını tanımaya ihtiyacı vardır. Çocuğa selamın nasıl alınıp, nasıl verileceğini ne yapacak öğretmek zorundayız. Yine çocuklarımızı hasta ziyaretine alıştıracağız. Hastalandığında çocuğun ziyaret edilmesini ne yapacağız? Kolaylaştıracağız. Unutmayalım ki hastalandıklarında çocukların ziyaret edilmesi, sosyal bağların kurulmasında, çok büyük bir katkı sağlar. Çocuğun arkadaş çevresi edinmesinde de onu serbest bırakmayacağız kardeşlerim. Çünkü kişi arkadaşının dini üzerinedir. Onlar daha zayıftır. Anne baba olarak ne yapacağız? Bunları gözeteceğiz. Onları biz yönlendireceğiz. İnsanları tanımada Onların arasında kendisine yakın bir çevre edinmede, onlarla birlikte sevgi, kardeş hayatı yaşamak zorunda olan çocuklarımızın arkadaşlarını seçmede yardımcı olacağız. Ve arkadaşlarını tanımaya gayret edeceğiz. Eğer ana baba çocuğuna uygun ve iyi bir arkadaş seçerse, onun ıslah ve yetiştirilmesinde iyi bir kapıyı açmış olur. Çocuğun kendi başına herhangi bir çocuğu arkadaş seçeceğine veya seçmesine müsaade ederseniz artık onun fıtratına karşı koyamazsınız. Onun fıtratı bozulur, gider. Size düşen iyi bir arkadaş seçimi yaptırma Allah'a itaatta ve İslami hayatta ona destek olacak İyi arkadaşın seçiminde ona yardımcı olmalısınız kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hayrı işleyen ve ona tabi olanlardan eylesin. Unutmayalım ki her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Onun bozulması hayra veya şerre Hareket etmesi anne babanın eğitimine dikkat etmemesinden kaynaklanır. Allah ahirete inanan, Rabbından korkan ve kıyamette çocuklarından kaçanlardan eylemesin bizleri. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Bizleri rahmetiyle yargılasın. Kabul olacak dua, makbul olacak ibadetler işlemeyi bizlere nasip etsin kardeşler. Unutmayalım ki kıyamet günü bir adam getirilir, cehenneme atılır, bağırsakları çıkarılır ve değirmenci merkebinin döndüğü gibi Etrafında dönmeye başlar. Etrafındakiler ey filan sen dünyada iyiliği emredip kötülükten nehyeden değil miydin? O evet der ama iyiliği emreder kendim işlemezdim. Kötülükten nehyeder kendim ondan uzak durmazdım. İşte halim böyle demiştir. Allah böyle durumlara düşenlerden bizleri eğlenmesin. Rabb'im bize verilen emanetlerin kadri kıymetini bilenlerden eylesin. İslam'ın beş şartı deyip de es geçenlerden değil, onun ahkamına kendi de uyan ve nesline alıştıranlardan eylesin. Hatayı başkadan, cemaattan, toplumdan arayandan değil, kendi nefsinden arayan ve kendi nefsinde düzeltenlerden eylesin. Hâneke Allahümme ve bihamdike eşhüden la ilahe illa ente estağfurke ve tuğbili. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.